Merhaba, Su Hakkı programına hoş geldiniz. Ben Nurhan Yüce. Bu hafta programda Su Hakkı kampanyası aktivistlerinden Zişan Tokaç var. Akgün bizimle birlikte değil, biraz sonra nedenini açıklayacağız. Öncelikle Zişan'a hoş geldin diyelim. Hoş buldum. Ee, şimdi Mart ayı su gündemi açısından çok yoğun bir ay. Ee, 14 Mart Dünya Nehirler Günü 22 Mart Dünya Su Günü ee, aynı zamanda 23-30 Mart tarihlerinde e, Tunus'ta Dünya Su Forumu gerçekleştiriliyor ee, büyük bir organizasyon. Evet Tunus'ta Dünya Sosyal Forumu gerçekleştiriliyor. Sosyal Forum'a dünyanın onlarca ülkesinden 4.357 farklı organizasyon katılıyor. Su hakkı Kampanyası da Türkiye'den katılacak. Türkiye'den 17 tane evet. organizasyon daha var katılan. Hı hı. E, sosyal forumun içerik metninde şunlardan bahsediliyor. Avrupa bir borç batağında antidemokratik ve adaletsizlik politikalarla boğuşuyor ve bu politikalar aşırı sağcı ve ırkçı damarları güçlendiriyor. Diğer yandan ise toplum ve çevre düşmanı politikalar dünyayı kirletmek ve tüketmeye devam ediyor. Buna karşın sosyal ve çevresel adalet için alternatif politikalar üretmek üzere yola çıkan güçlü sosyal hareketler var ve bu hareketler yükseliyorlar. Sosyal forum da bunlar için bir buluşma platformu. Evet, bu sosyal hareketlerin içerisinde, yükselen sosyal hareketlerin içerisinde su hakkı, su adaleti talep eden hareketler de var. İşte Dünya Su Forumu içerisinde su ve hıfza hizmetlerinin ele alındığı... Su çadırı da olacak. Bu ortamda forumlar ve sunumlar gerçekleştirilecek. Orta Doğu'daki su krizi, dünya gelindeki barajlar ve HES'ler gibi e, meseleler ele alınacak. Su hakkı kampanyası adına da Akgün İlhan e, tam da bugün Tunus'ta yapılan kapital oligarşi zorlamak başlığı altında e, İstanbul'un mega projelerini ve su krizini anlatan bir sunum gerçekleştirecek. Bu nedenle yayın da değil, e, şu anda Tunus'ta sunum gerçekleştiriliyor, gerçekleştiriyor. E, yayının başında da ifade ettik, e, Mart ayı su gündemi açısından e, yoğun bir ay. E, bu arada dünyanın birçok Kentinde etkinlikler, eylemler vardı. Bunlardan bir tanesi geçtiğimiz hafta sonu e, İrlanda'da gerçekleşti. Zaten İrlanda uzun bir zamandan beri su hakkı mücadelesi açısından oldukça e, etkin bir faaliyet sürdürüyor. Bir miktar tarihini hatırlayalım istersen Zişan. Hı hı, İrlanda'da ne olmuştu? 2008 yılında e, özellikle inşaat ve banka sektörlerinde bir ekonomik kriz yaşanmıştı. Ve kriz nedeniyle İrlanda hükümeti Avrupa Merkez Bankası, IMF ve AB'nin oluşturduğu Troika ile bir anlaşma yapmıştı. Bu anlaşma sonucunda da e, kredi karşılığında İrlanda halkına ek vergiler de yatılmıştı. E, bu vergilerden biri de suya dairdi. Hükümet İrlanda'da o vakte kadar ücretlendirilmiş olan suyun ücretlendirilmesi gerektiğini söylemeye başladı. İrlanda halkı ise bu plana karşı takılan su sayıcılarının üzerini çimento ile örterek, hükümetin gönderdiği su formlarını yakarak ya da su sayıcı takmaya gelen görevlileri polisleri engelleyerek direndiler ve hala da direnmeye devam ediyorlar. Çünkü İrlandalılar biz zaten vergilerimize suyun bedelini ödüyoruz, parası olmayan suyunu kesmeye hakkınız yok diyorlar. Evet bu politik argümanlarla birlikte İrlanda'da geçtiğimiz yıldan beri sayısız eylem gerçekleşti sayısız demeyelim de sayılarını verelim isterseniz ilk eylemlerini 1 Kasım 2014 tarihinde yapmışlardı 150 bin kişi sokağa çıkmıştı ülkenin dört bir yanında 50'den fazla gösteri eş zamanlı olarak yapılmıştı hemen devamında 10 Aralık 2014'te yine 100.000 kişi sokağa çıkmış meclisi kuşatmıştı o döneme kadar polis bu tür faaliyet Eylemlere çok şiddetli saldırıda bulunmamıştı ama Aralık ayında meclis kuşatılmasından sonra tutuklamalar başladı. Aşık grevleri başladı. Polisin şiddetli saldırılarına tanık olmaya başladık. En nihayetinde de 21 Mart'ta 80 bin kişi yine Dublin sokaklarındaydı. Dublin nüfusunun 500 bin kişi olduğunu düşünecek olursak oldukça kalabalık bir eylem gerçekleştirmişlerdi. Bu anlamıyla mücadeleyi çok aktif bir biçimde sürdüren bir ülke olarak hala gözümüzün önünde e, İrlanda. Bu arada 21 Mart'ın uluslararası ırk ayrımı mücadele günü olduğunu da hatırlatayım. E, çünkü bundan 55 yıl önce tam 22 Mart gününde Güney Afrika'daki apartheid rejimi e, ayrım, ve rejimin ayrımcı uygulamalarını protesto eden siyahlara Karşı e, şiddet kullanmıştı ve polis güçleri tarafından ateş açılması sonucu 69 kişi yaşamını yitirmişti. Birleşmiş Milletler de 66 yılından beri bugünü uluslararası ırk ayrımı ile mücadele günü olarak ilan etti. Bugün Güney Afrika'da ırkçılık rejimi artık yok fakat dünyanın pek çok yerinde ırkçılık hala güncel bir sorun. Evet bu sorun İrlanda'da da mevcut. Ee, bu e, ifade etmemizin nedeni şuydu. Çünkü e, İrlanda'da aynı gün e, eylem yaptı. ıkçılık karşıtı aktivistlerle su e, hakkı talep eden aktivistler. İki ayrı eylem evet olumsuz bir durumda ama gündemi... E, e, Farklı olması nedeniyle ayrı olması bir açıdan da anlaşılabilir. Ama sevindirici olan şuydu ki iki eylemde de birbirini destekler nitelikte sloganlar atılıyordu. Örneğin su hakkı aktivistlerinin bir sloganı vardı. İşte su insan hakkıdır, e, siyah beyaz fark etmez birleşeceğiz ve birlikte mücadele edeceğiz sloganını atıyorlardı. Politik olarak zaten heza, her zaman vurguladığımız bir şey var. Su sorunu tek başına var olan bir sorun değil. Tek başına ilerlemiyor ve bütün e, sorunlarda olduğu gibi e, tek başına bir çözüm bulunamayacak. E, ancak birlikte mücadele edilerek kazanılabilecek e, bir hak. Bu açıdan da İrlanda yeniden bize umut vaat eder bir e, e, eylem gerçekleştirdi. Evet. Dünyada bütün bunlar alırken peki Türkiye'de ne oluyordu diye bakarsak Türkiye'de de renkli bir etkinlik vardı Su Hakkı kampanyası tarafından Dünya Su Günü'nde düzenlenen Yaşam İçin Su Film Festivali Dünya Su Günü haftası boyunca 7 ayrı yerhalde İstanbul'da, İzmir'de, Karaburun'da, Bursa'da, Tekirdağ'da, Kaynarca'da ve Kırıklar Elinde Film gösterimleri ve paneller gerçekleştirildi ee, İstanbul'daki etkinlik bir konserle açıldı ee, Ayrıca bir basın açıklaması da yapıldı bu etkinlikte 21 Mart Cumartesi günü Profesör Dr. Levent Kurnaz ve Dr. Akgün İlhan, İstanbul'un dünya su sorunu hakkında bir basın toplantısı düzenlediler ve dünyada ve Türkiye'de derinleşen su krizini ve buna dönük çözüm önerilerini ele aldılar. Evet, e, basın toplantısını yaparken e, birkaç tane e, önemli vurgumuz vardı. E, bunlardan birisi acil olarak bir paradigma değişikliğine gidilmesi gerektiğini anlattık, vurguladık. E, su bir ihtiyaç maddesi değildir, su e, bir temel. Ee, yaşam hakkıdır, ee, temel insan hakları arasında sayılması gerekir, suyun kamusal hizmet alanına tekrar döndürülmesi gerekir ee, vurgularını yaptık. Ee, bir de e, basın açıklamamıza katılan e, Levent Kurnaz özellikle e, şundan bahsetti ki biz e, 2014 yılının sonunda İstanbul'un su krizi ve kolektif çözüm önerileri diye bir e, yayın hazırlamıştık. Bu yayının önemli bir kesimi İstanbul'un su varlıklarını etkileyecek olan iklim değişikliğinin verilerini anlatıyordu. bu veri çalışmalarını işte Profesör Doktor Levent Kurnaz, Profesör Doktor Murat Türkeş ve Dursun Yıldız hazırlamışlardı. Onların verilerinden yola çıkarak Levent hocanın ifade ettiği şuydu. İstanbul'un sulak alanları iklim değişikliğinden kaynaklı olarak Hemen bir parantez açalım. Sıcaklık artışı ve yağış oranlarındaki azalış nedeniyle e, azalacak ve e, şiddetli kuraklık dönemleri yaşamaya başlayacağız. Bu da İstanbul'daki su krizini derinleştiren etkenlerden biri olacaktı. Evet basın açıklaması böyle geçti ve ardından festivalin İstanbul ayağının açılışı gerçekleşti. Açılışta acapella tarzı müzik yapan Vokka grubu bize eşlik etti ve gönüllü bir konser verdiler. E, aynı zamanda Vokko grubu e, festival için hazırladığımız fragmanın müziğinin de sahibi. E, kimisi mimar, kimi su kokucu pek çok farklı alanlarda çalışan fakat müzik için bir araya gelmiş olan ve daha sonra da su hakkı için e, bizimle bu güzel yeteneklerini paylaşan e, Vokko grubuna tekrardan çok teşekkür ediyoruz buradan da. Evet ve bu haftaki programımızdaki programda müzik e, olarak onların e, parçasına yer vermek istedik. Yani bir daha teşekkür babunda. Ee, şimdi Vokka'dan Gemiler Giresun'a isimli parçayı dinleyelim. Evet. E, Su Hakkı programında geçen hafta sonu yaptığımız Yaşam İçin Su Film Festivali etkinliğinden bahsediyoruz. Basın açıklamamızdan bahsettik. Devamında da e, Yaşam İçin Su Film Festivali'nin açılışında bize destek veren e, Vokka grubunun e, parçasını birlikte dinledik. Burada bir not belirtelim isterseniz. E, Voca grubunun e, yaptığı müzik enstrümansız. Bütün bu sesleri e, insan sesiyle çıkartıyorlar. E, bu deneyimi, bu güzel özel e, çalışmalarını bizimle paylaştıkları için kendilerine tekrar teşekkür ediyoruz. Tekrar festivale dönecek olursak, e, festivalde çeşitli filmler gösterdik. Bir tane de e, panelimiz e, vardı. Büyüyen kentler, büyüyen su sorunu e, isimli bir e, panel yaptık. Ve e, bütün kadın kadınlardan oluştuğu bu panele ilişkinde birkaç laf etmek isteriz. E, i̇stersen Zişan sen başla. Tamam, öncelikle konuşmacılardan bahsedelim. E, Melda Onur... CHP İstanbul Milletvekili, Eylem Tunçelli Çevre Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi'nden, Akgün İlhan Suak Kampanyası'ndan ve Özdam Işıl'da Akıntı'ya karşı belgeselin yönetmeni olarak panele katıldılar. E, panelde ilk konuşmayı Melda Onur yaptı. Kendisi HES Karşıta Hareketi'nde önde duran simalarından ve deneyimlerinden yola çıkarak bir şeyler anlattı panelde de. Ee, kırsaldaki her derin üzerine inşa edilen hesin aslında birer enerji projesi olmaktan çok kırsal kesimi bağımlı bir koyumların parçası haline getirmeyi amaç edindiğini söyledi Melda Onur. Ee, kırsalda yaşayanların geçimlik tarafında zaten kendi kendilerine yettiklerini belirtti ve bu enerji projelerinin köylünün suyunu, toprağını, ormanını gaspettiğini, su hakkını ihlal ettiğini vurguladı. Aynı zamanda bu bir zorluğu geçe de yol açıyor. Ee, geçimlik tarım yapma şansı elinden alınan köylü mecburen en yakın büyük şehre göç ediyor. Ve e, Melda Honor'a bu insanların kentte sermayenin emrinde çalışan basılı işçilere dönüştüğünü... ...ve bağımlı ekonominin parçası haline geldiğini vurguladı bu bağlamda. Evet, ee, bunun devamında sözü alan e, çevre mühendisleri odasından... Ee, Çevre Mühendisleri Odası'ndan e, Eylem Tuncaeli e, bir konuşma yaptı. Biliyorsunuz Çevre Mühendisleri Odası'nın İstanbul'un su varlıkları e, üzerine önemli çalışmaları var. Bu çalışmalardan derlediği sunumda öne çıkan birkaç başlıktan e, biz de bahsedelim. E, özellikle mega kent olan İstanbul'u daha da büyütecek mega projelerin olumsuz etkilerinden bahsetti e, Tuncaeli. E, bunlar Nasıl bir şeye yol açıyor bu büyük projelerin yapımı? Bir kere nüfusun daha da artmasına yol açıyor. Çünkü bu yeni projelerle birlikte yeni yerleşkeler yapımı söz konusu ve İstanbul nüfusunun eylem Tunceli'nin verilerine göre 7,5 milyon daha artması e, hedefleniyor e, zaten e, tarihte kendine yetememiş e, olan su açısından İstanbul'a bu kadar fazla sayıda insanın göçüyle birlikte var olan e, suda sıkıntı daha da büyücü çok açık e, ama sadece bu değil aynı zamanda e, 3. Havalimanı 3. Köprü ve bunun bağlantı yolları ile birlikte e, bu bölgelerde su varlıkları var İstanbul'un su varlıkları var e, bu inşaat çalışmalarıyla birlikte bu me Mega projelerle birlikte bu sulak alanlar su varlıkları ciddi bir biçimde etkilenecek. Bu inşaatların harfiyatlarının göletlere dökülmesi söz konusu. Aynı zamanda büyük bir orman katliamı olacağı için bu da su varlıklarını yeniden yıkıma uğratan adımlar olarak ifade etti. Bir alt başlık olarak özellikle Kanal İstanbul'un e, yıkımından bahsetti. Bu yıkım meselesinde ise e, biliyorsunuz ki büyük bir kanal inşası söz konusu e, iki denizin birleştirilmesinden bahsediliyor. Bu proje hayata, hayata geçerse önümüzdeki 30 yıl içerisinde İstanbul Marmara Denizi'nin e, ölüm fermanı imzalanır dedi Eylem Tuncaylı. E, panelistlerden bir diğeri Akgün İlhan'da su hakkı kampanyasından. Bildiğiniz üzere İstanbul'un nüfusu 130 ülkenin nüfusundan daha fazla. Akgün bunun nedeninin kırsaldan göçler ve bahsi geçen göçü pompalayıcı mega projeler olduğunu belirtti. E, İstanbul'da tarih boyunca su zaten hep kısıtlıydı. Bu nedenle de e, nüfus bu kısıtlılığa bağlı olarak fazla büyümüyordu. Fakat 70'lerden itibaren şehrin büyümesi hızlandı ve 90'larda ciddi bir su krizi yaşanmaya başladı. Ee, bu kriz belediyeleri bir ikilemde bıraktı. Ya altyapı sistemlerine kamu kaynaklarıyla müdahale edecekler, düzeltme ve iyileştirme yoluna gidecekler ya da özelleştirmeyi seçeceklerdi. Neoliberal politikaların bir sonucu olarak altyapı yatırımı yapmak yerine özelleştirme daha yana bir tercih kullanıldı. Bu da musluktan temiz içilebilir suyun akmadığı, içme suyunun ambalajlı sulardan sağlandığı ve buna mahkum olunduğu bir döneme girilmemize neden oldu. Diğer yandan şehirde su fiyatları arttı. Üstelik bu artış enflasyon oranından da fazlaydı. Üçte bir oranında daha fazla bir artış gerçekleşti. İstanbul'un su tüketimi iki buçuk milyon metreküp'e dayandı. Ve bunu sağlayabilmek için Ergen'den, Melançay'ından ve en son kuraklık döneminde ise Sakarya Nehri'nden su getirilmeye başlandı. Akgün İlhan burada bu su getirme işleminin de ciddi bir enerji ihtiyacı doğurduğunu vurgu yaptı. Eğer 3. Köprü, 3. Havalimanı, yeni yerleşim yerleri ve Kanal İstanbul gibi projeler hayata geçerse de kentin enerji ve su tüketiminin daha da artacağını ve İstanbul'un tam bir su ve enerji canavarı şehre dönüşeceğini belirtti. Evet, bir yandan e, şehrin su ve enerji canavarı olması doğrultusunda teşvik verilirken e, bir yandan da e, İstanbul'da şebeke suyunun dörtte birinin e, altyapıdaki sorunlar yüzünden evdeki musluklara gelmeden kaybolduğunu biliyoruz. E, günde yarım milyon tondan fazla suyun kaybolması anlamına e, geliyor bu. E, aynı zamanda su verimliliği ve suyu yeniden kullanma açısından herhangi bir adımda atılmıyor. E, evdeki kullanımın neredeyse evsel kullanımın neredeyse ki İstanbul kenti için şunu söyleyebiliriz. E, İstanbul'da kullanılan suyun yüzde seksen e, evsel tüketim e, adı altında yapılıyor. E, bu suyun e, büyük bir kısmı da gri su dediğimiz aslında yeniden kullanılabilecek arıtma e, yöntemleriyle yeniden kullanabileceğimiz su miktarı e, ama bunlara yönelik yatırım yapılmıyor. E, yağmur suyu e, çok e, nasıl ufak bir arıtma sisteminden e, geçirilerek içme suyu bile e, olarak tüketebileceğimiz nitelikte bir Su olmasına rağmen e, kanalizasyona akıtılıyor, e, hiçbir şekilde değerlendirilmiyor. Gri suyu kullanıyor olsak, yağmur suyunu kullanıyor olsak, yeniden değerlendiriyor olsak, e, daha ekolojik e, sınırlarını e, gözeten yerleşim yerlerimiz olsa, daha fazla yeşil al alanı içinde barındıran e, kentlerimiz olsa, e, az önce... Zişan'ın da ifade ettiği gibi işte kilometrelerce uzaktan e, su getirecek maliyetli projelere, ekolojik ve ekonomik maliyeti yüksek projelere ihtiyacımız e, ortadan kalkacak. E, toplantıda bu tür çözüm önerileri de ifade edildi. Yani suyu verimli kullanma ve yeniden kullanma yöntemleriyle e, aslında e, sürdürülebilirliği olmayan ekolojik ve ekonomik maliyeti, çok yıkıcı olan e, su taşıma e, projelerine, yeni para, e, baraj projelerine ihtiyacımız olmadığı da e, dile getirildi. Bu yüzden de kolektif çözümlere ihtiyacımız var. Bireysel değil, kolektif olarak çözümlere ihtiyacımız var. E, yerel yönetimlerden ve hükümetlerden bunları talep ediyor olmamız gerekir diye vurgulandı. Paneldeki son konuşmacı ise Özlem Işıldı. Kendisi film festivalinde de gösterilen Akıntı'ya karşı belgeselinin yönetmenlerinden... Özlem konuşması kırsaldaki ve kentteki insanların suya yaklaşımlarına dairdi idi. E, kırsaldaki kesimde suları ve toprakları yok edilmeden önce, hesa inşaatları başlamadan önce derilerini koruma noktasında şu anki birinci düzeyinde değillerdi. Fakat e, Özlem mücadele içinde bu kesimin kendi gerçekliklerini daha iyi anladıklarını belirtti. Mücadelenin kente de taşınması gerektiğini vurgu yaptı ve ancak bu şekilde kentte ve kırda olabilen bir mücadelenin başarılı olabileceğini de belirtti. Öner yani bir şekilde geçti. Evet. E, panelde anlatılanlar hani büyüyen su krizi ve buna karşı çözüm önerileri aslında bütün festival boyunca gösterilen filmlerde desteklenen düşüncelerdi. E, taleplerdi. E, bir filmimiz vardı. E, işte bu Baraj karşıtı bir film. Damnation. E, Damnation'da anlatılan e, aslında bu. E, 1900'lerin başından itibaren barajların ne kadar önemli olduğunu ve gerekli olduğunu her sorunun çözüm kaynağı olduğu fikrinin aslında kısa bir zaman diliminde diyebileceğimiz bir dilimde yıkıcı etkilerinin de olduğunu gösterdiğini ve buna karşı işte bu barajların yıkılmaya başlandığını anlatıyordu. Festivaldeki bir başka etkileyici film ise Şişelen Hayat" İsviçre yapımı bir film. Aslında doğadaki suyun nasıl da milyar dolarlık bir ticarete dönüştüğünü anlatan bir film. Nestle'nin küresel su ticaretinden yola çıkıyor. Ve bu ticaretten İsviçre'den çıkıp nasıl tüm dünyaya yayıldığını ve dünya su pazarının önemli bir bölümünü nasıl kontrol etmeye başladığına dair bir gazetecinin araştırmaları üzerinden gidiyor. ABD'de, Nijerya'da, Pakistan'da Nestle'nin görünmeyen yüzünü ortaya çıkartıyor bu film. Evet, bir başka film ise aslında bugün e, dünya üzerinde olan işte siyasi ee, sınırların e, anlamsızlığını vurguluyordu Aslında e, sınırların su havzaları etrafında çizilmesi gerektiğini anlatıyordu Bir su havzası içerisinde farklı paydaşlar var Kimimiz şehirlerde bu sudan faydalanıyoruz Kimimiz e, tarımsal alanda bu sudan faydalanıyoruz e, Kimi ise işte e, balık avlıyor sulardan e, Aslında çok sayıda paydaş var Su havzası içerisinde ee, ve bunların birlikte hareket etmesi, e, suya eşit ve adil bir biçimde ulaşılmasını, programının birlikte yapmalarının ne kadar gerektiğini e, önemli olduğunu anlatan bir filmdi Havza. E, ve bunun yanı sıra e, Habab Çeşmesi bir farklı filmimizdi. Habab Çeşmeleri aslında e, festivalin, genel e, filmlerinden biraz daha farklı bir e, seyri var. Bu su kültürü üzerine bir film. E, eski bir Ermeni köyü olan Habap'taki e, su çeşmelerinin 1915 Ermeni soykırımından sonra nasıl atıl kaldıklarını e, anlatıyor ve Hrantik Vakfı'nın girişimiyle e, bu çeşmelerin nasıl yeniden restore edildiğini ihya edildiğini ve yeniden su akan bir kaynağa dönüştürüldüğünü bu proje sürecini e, filme aktarıyorlar. Diğer yandan da ee, suyun yeniden akmasının e, su, suyun nasıl iyileştirici olduğu ve e, halklar arasındaki kırgınlığa da iyi geleceğine dair e, vurgularda da olan güzel bir film Habap Çeşmeleri. Evet. Ee, Yaşam İçin Su Film Festivali kapsamında uzun ve kısa metrajlı ve kısa kısa dediklerimiz e, filmlerimiz vardı. Hepsi de az önce konuştuğumuz konuları anlatıyordu. Su krizi boyutlanıyor. Buna karşı ise kolektif çözümler üretebiliriz. E, Kârı değil de insanı ve doğayı öncelikli kılan e, çözüm önerilerimiz var diyen e, filmlerdi. E, birden fazla e, yerelde gerçekleşti bu festival. Bu e, festival. Bundan yaklaşık iki ay öncesinde Su Hakkı kampanyası böyle bir film festivali yapma fikrimiz var diye bir mail attı aktivistlerine ve yerellerden evet biz de bu organizasyonun içerisinde yer alabiliriz diye yanıtlar geldi ve bunun üzerine de bu sene ilk kez Yedi yerde birden yaşam için su film festivali yaptık. Ee, bu e, festivalin organizasyonu kısmında e, sadece su hakkı kampanyası aktivistleri yoktu. Çok gönüllü bir e, desteklen gerçekleşti festival e, çevirisinden tutunda altyazıların montajına e, afişinin tasarımına e, ...afişlerinin asılmasına kadar çok kolektif bir faaliyetin sonucu gerçekleşti. Bunun için bu faaliyete katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Seneye 22 Mart'ta Dünya Su Günü'nde umarız ki böyle bir festivale ihtiyacımız olmaz. E, umarız ki herkes e, suya e, eşit bir biçimde, adil bir biçimde erişebilir. Su varlıkları e, korunabilir kirletilmeden. E, ama böyle bir ihtimal e, çok fazla şu anda yok. E, bunun için daha büyüğünü yapmaya çalışacağız. Bu nedenle daha çok yerde e, su varlıkları kamusal varlıktır. Mutlak korumamız gerekir ve adil, eşit paylaşılması gerekir diyen e, daha büyük organizasyonlar, daha büyük hareketler inşası için bu tür e, araçları kullanmaya devam edeceğiz. Program bitti. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.